قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحضره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بِحَسَبِ مْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ رَوَاهُ الْمُسْلِمْ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ Muhterem arkadaşlar, her hafta burada Peygamberimizin bir hadisi şerifini size intikal ettiriyor idik. Bu haftada inşallah okumuş olduğum Müslim'den alınmış Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadisi şerifini inşallah tanımaya çalışacağız. İyi dinleyeceğiz, anlayacağız. Yarın hayatımızı aktarma adına, yarın tatbik etme adına inşallah dinleyeceğiz. Geceleyin saat 2 ya da 3. Yatıyorsunuz. Yatalı 2-3 saat ya da 4-5 saat olmuş kal uykudayken, derin uykudayken telefonunuz çalıyor. Çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz, itimat ettiğiniz bir dostunuz diyor ki, eğer sabahleyin kalkar kalkmaz, İstanbul'da Hacı Mehmet isimli bir zat vardır. O zatı bulur, o zatın bir günlük hayatını hayatına adapte edersen, ona yüz tane mercedes vereceğim. Yüz tane apartman vereceğim, bir şehir hediye edeceğim, işte çuvallarla para vereceğim dese ne yaparsınız? Sabahı zor yaparsınız değil mi? Sabahleyin kalkar kalkmaz en hızlı giden, en çabuk giden hangi vasıtayı bulursanız atlarsınız, İstanbul'a varırsınız. Hacı Mehmet isimli o zatı bulursunuz, gözünüzü hayatına çok dikkatli biçimde dikmek suretiyle onun hayatını derhal hayatınıza adapte etmeye çalışırsınız değil mi? İşte Rabbimiz Cellevara Hazretleri de peygamberimiz hakkında bunu söylüyor. Eğer Hz. Muhammed gibi yaşarsanız, günlük hayatınızı Hz. Muhammed'in hayatına uydurursanız, ya da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını kendi hayatınıza aktarırsanız, size cennet vereceğim, size devlet ve nimet vereceğim. gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden dahi geçiremeyeceğiniz en ma'ı çeşit devletleri ve nimetleri önünüze sereceğim diyor çok daha küçük gördüğümüz için cenneti, devleti, Allah'ın rızasını, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, hayatımıza aktarma diye bir çilemiz, bir derdimiz, bir gamımız, bir endişemiz yok maalesef. Yani sünneti tanıma, peygamber Aleyhisselam'ı tanıma, peygamber Aleyhisselam'ın yeyişi, içişi, giyinişi, kuşanışı biçiminde bir hayatın içine girme gayreti içinde değiliz. Allah bizi affetsin inşallah. İşte tanımak zorunda olduğumuz, bilmek zorunda olduğumuz, hayatımızı aktarmak zorunda olduğumuz, kainatın secidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisini inşallah size intikal ettireceğim. İnsanlardan biri değil, bini değil, milyonu, milyarı değil tümü toplansa, yani yeryüzündeki insanların tamamı toplansa, hatta cinleri de imdadına çağırsalar, insanların kendi aralarındaki münasebetlerini tespit adına bir kanun yapsalar, inanın şunlardan bir tanesini yazamazlar, söyleyemezler. Bunu ancak Peygamberimiz söyler. Bunu ancak peygamberimiz söyler. Çünkü dost da düşman da kabul etmiştir ki Allah'ın Resulü cevamiul kelimdir. Kısa kısa cümlelerle dağlar kadar manayı ortaya koyverir. Herhalde onun peygamber oluşunun hikmeti de buradadır. Ümmetinin kıyamete kadar bütün problemlerini Allah'ın Resulü çözüvermiş. Başka hiçbir kaynağa, başka hiçbir merciye muhtaç olmayacaklar biçimde, ümmetinin kıyamete kadar bütün problemlerini Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam çözüvermiş. İnsanın insanla münasebeti, insanın kendisiyle münasebeti, insanın Rabbisiyle münasebeti ve insanın çevresiyle münasebetinin prensiplerini beyan eden İslam dini bu hadiste de insanın çevresiyle alakalı prensiplerini beyan eder, tespit eder. Yani insanın toplumsal fonksiyonu, toplum karşısında insandan beklediğini Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şu anlatacağım hadislerinde beyan eder. Biz cemaat halinde yaşamak zorunda olan insanlarız. Cemaat halinde yaşamak zorunda olan insanlardan, insandan, senden, benden, hepimizden Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ilk istediği şey şudur bakın. La <gülüyor> tehasedun. Ey Müslümanlar! Birbirinize haset etmeyin. İşte Cemaat halinde yaşamak zorunda olan bizlerden Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ilk istediği budur. Birbirinize haset etmeyin. Arkadaşlar Kur'an'ın tümünü yaşayan Müslüman hasetle karşı karşıyadır. Yani bir Müslüman düşünün ki Kur'an'ın tamamını hayatına tatbik etse bile Kur'an son olarak yine onu hasetle uyarır. وَمِنْ شَرْرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Hased ettiği zaman hasidin şerrinden Allah'a sığınırım de. Haset nedir? Haset, dışımızdakinin taşıdığı sıfatların tamamının ya da bir kısmının ondan alınmasını, onda olmamasını istemek ya da onda kalmasını, onda devam etmesini istemek. İşte biz bunun adına haset diyoruz. Mesela karşımızdakinde iman adına, İslam adına, takva ve teslimiyet adına bir şeyler varsa, bir takım sıfatlar varsa, güzel sıfatlar varsa bu sıfatların ondan alınmasını, yok olmasını istemek eğer karşımızdakinde bu sıfatların zıttı varsa, bu sıfatların onda devam etmesini, onda kalmasını istemek. İşte biz bunun adına haset diyoruz. Mesela karşımızdaki zengin seşayet, bu zenginliğin ondan alınmasını istemek, fakirleşmesini istemek. Eğer karşımızdaki fakir seşayet, fakir halinde kalmasını istemek. O fakirliğin onda devamını istemek. İşte biz buna haset diyoruz. Bir Müslüman düşünün ki ilmi var, edebi var, iffeti var, hayası var, güzel hütabeti var. İyi çalışma yapıyor, hasta ziyaret ediyor, Müslümanların imdadına koşuyor, çevresinde cemaat oluşturuyor, zamanının büyük bir kısmını Allah'ın diline hizmete ayırıyor. Biz bu sıfatların ondan alınmasını, yok olmasını istiyorsak şayet, ya da bu sıfatların tamamen zıttı olan bir kişi de bu sıfatların kalmasını istiyorsak, işte bu hasettir. Ve Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, cemaatı dağıtacağından, cemaatı yok edeceğinden, cemaatı kazıyı tıraş edeceğinden, İlk defa bizden istediği şey birbirinize haset etmeyin. Arkadaşlar, gıpta hasetten farklıdır. Onda bir cümle edeyim. Gıpta da karşımızdakinin sahip olduğu sıfatların ondan alınmasını, yok olmasını istemek yerine aynı sıfatların bizde de olmasını istemek vardır. Mesela karşımızdaki alimse ondan o ilim sıfatının alınmasını istemek yerine On da kalsın ancak aynısından Rabbim bana da versin demek vardır. Karşımızdaki zenginse fakir olmasını istemek yerine kardeşim zengin olarak kalsın ancak Rabbim aynı zenginlikten aynı servetten bana da versin temennisi vardır. İbni Mesud'un rivayetinde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurur ki iki kişiye kıtta edilir. Bunlardan birisi Allah kendisine ilim vermiştir. Allah'ın kendisine verdiği ilimle amel etmektedir gece ve gündüz ve o ilmi insanlara ulaştırma adına bir gayretin içine girmiştir. İşte bu kişi zıpta edilir. İkincisi Allah kendisine mal vermiştir, servet vermiştir. Servetin Allah'tan geldiğini bilmiştir de, servetin malın Allah'a ait olduğunu tasdik manasına sadaka vermiştir. Zaten sadakanın manası budur. Tasdiktir. Neyi tasdik? Malın Allah'a ait oluşunu tasdiktir. Yani bir Müslüman Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı Allah'ın kullarına sadaka olarak veriyorsa... ...bu tasdik etmiş demektir. İşte buna da invenilir. Yine Kainatın Seyyidi başka bir hadislerinde buyuruyorlar ki... ...üç şeyden kurtulamazsınız. Ama bu üç şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman... ...bari şu üç şey yapın der. Neymiş onlar? Der ki Allah'ın Rasulü ...hasetten kurtulamazsınız. Ne kadar da zorlarsanız zorlayın kendinizi... ...hasetten kurtulamazsınız. Ancak haset ettiğiniz zaman bari kim beslemeyin, kim tutmayın. Yine kötü zandan kurtulamazsınız... Ne kadar da zorlarsanız zorlayın kendinizi, kötü zandan kurtulamazsınız. Kötü zanda bulunduğunuz zaman bari onu gerçekleştirmeyin. Yine uğursuzluk gördüğünüz zaman da durmayın geçin. Evet, hadislerin bir, birinci bölümünde Çayınat'ın Seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam haset etmememiz gerektiğini anlattı. İkinci bölümde bakın buyuruyor, وَلَا تَنَاجَشُ Bir de alışverişte birbirinizi aldatmayın alışverişte birbirinizi aldatmayın. Alışverişte insanların birbirini aldatması birkaç şekilde olur. Bunlardan birisi alan veya satan birbirini aldatabilir. Mesela satıcı malın iyi taraflarını anlatır, kötü taraflarını gizlerse malın ayıbını gizlerse alıcıyı aldatıyor demektir. Ya da bu mal Japonya'dan geldi, Amerikan malıdır diye öyle olmadığı halde malın iyi yönlerini anlatmaya kalkarsa yalan söylüyor karşısındaki alıcıyı aldatıyor demektir. Ya da işte bu mal şöyle iktisatlıdır, böyle kullanmışlıdır, şöyle elektrik tasarrufu sağlar gibi öyle olmadığı halde mübalağalı sözlerle malı övmeye kalktığı zaman yine karşısındaki muhatabını aldatmıştır. Bazen de alıcı satıcıyı aldatır. Nasıl? İşte şurası çizilmiştir, modası geçmiştir falan yerde bundan çok daha ucuza bulurum gibi sözlerle bazen de alıcı satıcıyı aldatır. Bunun ikisi de caiz değildir. <gülüyor> Bir aldatma çeşidi daha var ki, o da üçüncü şahıs araya girer, konuyu başka tarafa saptırarak hem alıcıyı hem de satıcıyı aldatır. Mesela iki Müslüman arasında bir ticaret mezubayız, pazarlık yapılıyor. Bu arada üçüncü bir şahıs geliyor, satıcıya soruyor, kaç paraya satıyorsun bu malı? Diyor ki 500 liraya. Yahu deli misin sen? Kelepir mi bu? 500 liraya bu mal satılır mı? Bu mal en azından 1000 lira. 1000 liradan aşağı bu mal satılmaz diyerek, Üçüncü bir şahıs araya girer, alıcıyı da, satıcıyı da aldatır. Bazen alıcıya döner. Kaçı alıyorsun bunu? 500 liraya. Ya deli misin sen? Falan yerde 300 liraya bu maldan kıyamak gibi. Bu mal 300 liraya alır mı? Sakın böyle bir şey yapma. 500 liraya alınır mı? Sakın böyle bir şey yapma diyerek, üçüncü bir şahıs devreye girer, alıcıyı da, satıcıyı da aldatır. Bazen de arkadaşlar bu aldatma çeşidi şöyle olur. Satılacak şey sanki ihtiyaçmış gibi, ...yapılan reklam sonucu... ...Müslümanlar aldatılır. Adam malı piyasaya arz ediyor... ...öyle bir reklam ediyor, öyle bir reklam ediyor ki... ...sanki herkes onsuz olunmazmış... ...ona mutlak surette... ...ihtiyacımız varmış gibi davranır... ...ve o malı almak zorunda kalır. İşte böylece insanlar aldatılır. Bakın evinize, yatak odanıza... ...mutfağınıza, oturma odanıza... büronuza, masanızın üstüne... ...bir bakın şöyle... ...bunlar, bunlar, bunlar ihtiyaçtır diye... ...neleri satmışlar, neleri yuturmuşlar size... Efendim, şu tencere yeni çıktı. Amerikan malıdır, susuzdur. İşte şöyle iktisatlıdır, böyle iktisatlıdır. Her evin mübrem bir ihtiyacıdır. Herkesin alması şarttır. Saat, aa olsuz olur mu? Her odanın, her evin her odasına bir tane çalar saat. Her kola da bir kol saati. Bu devirde saatsiz, insan düşünemeyiz. Mobillesiz bu devirde bir ev düşünemeyiz. Her eve mutlaka bir mobille lazım. Bu asırda buzdolapsız bir evha mümkün değil, gülüş bir şey. Her eve bir tane buzdolabı lazım. Şöyle kendisi kurulayıp kendisi sıkan otomatik bir çamaşır makinesi lazım. Bu devirde televizyonsuz bir aile düşüremeyiz. Korkunç bir şey bu. Hele hele televizyonunuz renksiz ise hayatınızda o denli renksizdir. Mutlaka evinize bir tane renkli televizyon almak zorundasınız. Bir tane teyip almak zorundasınız, bir tane video almak zorundasınız bir dikiş makinası almak zorundasınız bir meyve soyma makinası bir çay pişirme makinası bir kahve pişirme makinası bir yoğurt ezme makinası bir salata yapma makinası hatta belki günün birinde bir çay içme makinası bile çıkacak bilmiyoruz ki yarın biz oturacağız makine çayı bizim iki verecek. böyle bir aletle çıkacak şekeri elle tutamazsınız geçen bir yere gittim de şöyle elle alacağım hocam ayıptır bu devirde diyor ya şeker maşası çıktı diyor ya Ayıptır diyor, şeker maşasıyla atacaksın şekeri. Bu aldatmaca reklamlar sonucunda arkadaşlar, bu eşyalarla, bu bizim ihtiyacımız olmayan eşyalarla, malzemelerle hayatımızı öyle bir dolduruyoruz ki ve hayatımızı kendi elimizle alıp koyduğumuz bu doldurduğumuz malzemeler günün birinde hayatımızda öyle bir kutlaşıyor ki Allah'a ayırmamız gereken zamanın belki 10-15 misli zamanı bunlara ayırmak zorunda kalıyoruz. Bir kadının günlük evdeki eşyaların tozunu alma, temizlemeye ayırdığı zaman ile Allah için ilme ayırdığı zaman arasındaki mukayeseyi bir düşünün. Ve kolumuza alıp taktığımız o saatin hayatımızda nasıl kutlaştığını, verdiğimiz randevulara geç kalarak nasıl münafık durma, kendi kendimizi düşürdüğümüzü bir düşünün. Saat sekizde geleceğiz diyoruz. Saat tam dokuzda geliriz diyoruz. E şöyle güneşin hareketini belli bilimlere belli parçalara ayırsak tam güneş şu noktadayken saat sekiz desek bu şu demektir yani güneş tam şuradayken geleceğim demektir. Gelemezsin ki ya güneş tam oradayken gelmene imkan yoktur. Allah Resulünün kolunda saat yoktu ama randevularına çok sadıktı ve çok dakik ki kainatı Neden? Çünkü o saat 8'de gelirim de gelirim demiyordu o diyordu ki kuşluk vakti gelirim geniş bir vakit asır vakti gelirim geniş bir vakit zuhur vakti gelirim geniş bir vakitti ama biz saat 8'de geliriz 9'da geliriz diyoruz ve kolumuza taktığımız saat öylesine putlaşıyor ki hayatımızda verdiğimiz zandevulara sadık kalamıyoruz kendi kendimizi münafık durumuna düşüyoruz ve neredeyse insanın şunu diyesi geliyor <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam öyle demişti kavmine yoksa siz ellerinizle yonttuğunuz şu putlara mı takıyorsunuz İnsanın öyle diyesi geliyor. Yoksa siz ellerinizle hayatınıza koyduğunuz, putlaştırdığınız maddeye mi tapıyorsunuz? İnsanın neredeyse öyle diyesi geliyor. Önce bir hayatı kabulleniyoruz, arkasından bir sürü problem çıkıyor. Mesela apartman tipi bir hayatı kabul ettiğiniz zaman arkasından bir sürü problem gelecektir. Mesela bu apartmana asansörsüz çıkılmaz. Bir israf, bir israfı takip edecektir. Bir asansör yapmak zorunda kalacaksınız. Eee? Aşağıdan birisi zile bastığı zaman ta yukarıdan aşağıya inip de kapıyı açayım? Zahmetlidir. E ne yapacağız? Bir tane otomatik kapı acısı, açıcısı lazım. Başka? Bir tane otomatik merdiven aydınlatıcısı lazım. Bir tane apartman temizlikçisi lazım. Lazım da lazım. Biz öyle bir hayatı kabullendiğimiz andan itibaren arkasından kapatamayacağımız israflar birbirini takip edecektir. İşte böyle aldatmaca reklamlar sonucu İştiyat zanneder kişiler de, iştiyatsızlığı ihtiyat zanneder de birçok şeyi hayatımıza almak zorunda kalırız. Efendim, bayram geliyor, işte şeker lazım, lokum lazım, gül suyu lazım, bunlarsız olmaz. Neden? Çünkü bayram münasebetiyle lokumcu lokum satacak, şekerci şeker satacak, gül suyu, gül suyu satacak elbette. Bunlarsız olmaz diyoruz. Hayatımızı öyle bir ayarlıyoruz ki, Bunlarsız olmaz diyoruz. Ben bir ara size arz etmiştim. mantığını şimdi o konuya girmek istemiyorum. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinin bu bölümünde buyurdular ki Alışverişte birbirinizi aldatmayın. Tabi insanlar köleleşmişse, köleliği seve seve kabullenmişse elbette ki efendilerinin imal ettiği şeyi almak zorunda kalacaktır. Fransız Renault fabrikasının sahibi Afrika'da bir kabilenin reisinin altına dışı son altın kaplamalı bir Renault arabası hediye eder. Kabile reisi attan inip bu arabaya binince bütün kabile ehli de bu arabadan bir tane almak zorunda kalır. Hayatları değişir. Mütevazi hayatları değişir. Ve fabrikanın Renault fabrikasının müdürü sahibine der ki Mesyu neden bu adamların hayatını cehenneme çevirdik? Bu adamlar huzur içindeydi, ihtiyaçları belliydi, ihtiyaçları çoğalmamıştı, huzur içindeydi. Neden bizim gibi bu adamların hayatını da zindana çevirdik deyince, fabrikanın sahibi diyor ki, ''Müdürüm diyor, biz at imal etmiyoruz, araba imal ediyoruz. Elbette bize pazar lazım. İmal ettiğimiz şeyi satmamız lazım, pazar lazım.'' diyor. 1942 yılında kendisini dünyanın en medeni milleti sayan İngiltere, Çin'i top ateşine tuttu. Maksat neydi? İngiltere afyon imal etmişti, pazar arıyordu, Çin'i pazar olarak bulmuştu, Çinlilere afyon içirmek istiyordu. Fakat Çinliler de ayağını diremişti, biz afyon içmeyiz. Bu bizim ihtiyacımız değildir, zorla niye bunu bize enfoze etmeye çalışıyorsunuz diye dil İngilizler 1942 yılında Çin'i top ateşine tuttu. Afyon içmiyor diye yüz binlerce, milyonlarca kiminin kanına girdik. Şimdi de tabi demokrasi ihraç ediyorlar. Dünya demokrasi ihraç ediyorlar. Biz bunu iman ettik. Siz illa hayatınızı değiştirip şu demokrasi ölçüler içinde hayatınızı tanzim etmek zorundasınız diye arkadaşlar afyondan daha korkunç bir zehir olan demokrasiyi bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Kabul etmeyeni de savaşıyorlar işte görüyorsunuz yani. Allah'ın Resulü buyururlar ki وَلَا تَبَغَبُوا Bir de birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Bu sözleri söyleyen aynı peygamber bize takvayı anlatırken şöyle buyuruyor. اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ Takvanın esası Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani müttakî olmak istiyorsanız Allah için sevin, Allah için buğz edin diyor. E, demin demişti ki Allah'ın Resulü birbirinize buğzetmeyin, şimdi de diyor ki Allah için buğzetin, Allah için sevin. Bu iki manayı nasıl tehlif edeceğiz? Sonra yine kainatın seyidi bize emri bil mağrufu anlatırken şöyle buyuruyor, فَاِنْ لَمْ يَسْطَبِعْ فَا Kötülüğü elle düzeltmeye çalışın. Ona gücünüz yetmiyorsa dille düzeltin, ona da gücünüz yetmiyorsa kalben buğzetin diyor. Bakın, iki yerde buğzetin diyor Allah'ın Resulü, bir yerde buğz etmeyin diyor. Bunu nasıl telif edeceğiz? Arkadaşlar burada anlatılmak istenen şudur. Karşımızda buz edilecek bir amelini gördüğümüz bir kardeşimiz var. Hemen buğz etmeyeceğiz. Hemen buğz vermek haramdır. İyi anlayalım. Önce elimizle onu değiştirmeye çalışacağız. Gücümüz yetmiyorsa dille anlatacağız. Eğer elle ve dille anlattığımız halde hala adam o kötülükten vazgeçmiyorsa işte o zaman adamın şahsına değil de adamın ameline buz edeceğiz. Üçüncü madde buz etmektir. Fakat maalesef biz bir kardeşimizde bir günah gördüğümüz zaman elle müdahale etmiyoruz, dille müdahale etmiyoruz da en sonuncuyu hemen buz etmeye geçiveriyoruz. En sonuncuyu yapıyoruz. Olmaz. Buz edemeyiz. Önce elle ve dille düzelteceğiz. Adam çok uzakta değil ki Yanı başımızda, mahallemizde, aynı şehirde yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı şartlar altındayız. Gidip ona anlattığımız zaman belki dinleyecekti bizi, belki vazgeçecekti o günahtan, elimizle, dilimizle men ettiğimiz zaman belki vazgeçecekti, o zaman buz etmeye sıra kalmayacaktı. Fakat biz maalesef bir kötülük gördüğümüz zaman onu düzeltme yerine hemen buz veriyoruz. Bir de yine La Tavzab hadisinden biliyoruz ki kazaplanmayacağız. La Tavzab Allah'ın Resulü buyuruyor ki üç defa gazatlanma. Karşımızdaki kardeşimizi düzelteceğiz ama gazatlanmayacağız. Kızmamak, karşımızdaki kardeşimize gazatlanmamak yanlış anlamayalım, onun iyi kötü bütün davranışlarını siniye çekmek manasına değildir. Kızmayacağız ama düzelteceğiz. Kızmayacağız ama yıkaz edeceğiz. Kızmayacağız ama tokatlayacağız. Döveceğiz ama kızmayacağız. Öldüreceğiz ama Kızmayacağız. Nasıl olur yani? Hem öldürelim hem kızmayalım. E canım siz kurbanı kesmek için ayağınızın altına yatırdığınız zaman şöyle bir Allah deyip bir konsantre olup kızıp öyle mi kesiyorsunuz? Yok. Kızmadan kesiyorsunuz. Değil mi? Demek ki kızmadan öldüreceğiz. Kızdığımız zaman nefsimiz için yapmış oluruz. Allah için yapıyorsak o zaman kızmayacağız, kazaklanmayacağız. O halde bir Müslüman kardeşimizin buğz edilecek bir halini gördüğümüz zaman... Önce elle, dille onu düzeltmeye çalışmadan bu uzaklayacağız. Yine Allah'ın Resulü buyurun, وَلَا تَدَابَرُوا Birbirlerimize sırt çevirip uzaklaşmayın. Mü'min, mü'mine dargın durmaz. Mü'min, mü'mine sırt çevirmez. Müslümanlar yaklaşacaklar, sevişecekler, kucaklaşacaklar, kaynaşacaklar, muhabbet edecekler. Müminler birbirlerine yaklaştıkları zaman, kucaklaştıkları kaynaştıkları zaman öyle müthiş bir vahdet, öyle muazzam bir insicam meydana gelir ki onların artık bir daha ayrılmaları çok çok zordur. Her ayrılıkta bir firak vardır. Kişi sevdiğiyle beraber olmak ister. Her ayrılıkta bir azap vardır. Her firakta bir feryat vardır. Hz. Adem cennetle bütünleşmişti, cennetle tanışmıştı, cennetle kucaklaşıp kaynaşmıştı da cennetten ayrılırken acı acı feryat duyuyoruz. Kur'an'da Rabbena zalemna enfusena ve illem tafir lana ve terhamna lenakunanna diye cennetten bütünleştiği, kucaklaştığı, tanıştığı cennetten ayrılırken Hazreti Adem'de acı acı feryatlar duyarız. Su yatağında akıp giderken ses çıkarmaz ama bir gün yatağını terk edip de yatağından şöyle aşağı doğru düşmeye başlayınca bir şelale ağlayışı, bir şelale uğultusu duyarsınız. Neden? Çünkü yatağını kaybetti. Bütünleştiği, kucaklaştığı, kaynaştığı, tanıştığı yatağını kaybetti. Aynı şekilde ney? Neyzenin elinde inleyen ney? Sazen kamışlıktan, öz vatanından koparıldığı için ağlamaktadır. Kamışlıktan koparıldığı için inlemektedir. Aynı şekilde birbirine bitişik iki tane cam bardağı şöyle birbirinden ayırmaya kalkarsanız, tık diye bir ses çıkar. Birbirine bitişik iki cam bardağı şöyle ayırırsanız, bitişik olduğu için, kucaklaşıp kaynaştıkları için tık diye bir ses çıkar. Arkadaşlar, yine şu kağıdı mesela, elimdeki şu kağıdı şöyle yırtmaya kalksan, birbirinden ayırmaya kalksan, hışşadak bir ses çıkar. O da ayrılık acısıdır birbirinden koparıyorsunuz ya tağıdı bir bütünü ayırıyorsunuz ya bir ses çıkar bir de maddenin en küçük parçası olan atomu birbirinden ayırmaya kalsanız öyle müthiş bir ses çıkar ki işte o da ayrılık sesi feryadı dayanamazsınız dünya yıkılır gider işte müslüman müslümana bitişikse müslüman müslümanla beraberse kucaklaşmış ise arkadaşlar ayrılmaları çok zor olur ama bunlar zaten ayrı iseler ayrılmaları zor olmaz. Mesela iki cam bardak bitişik olmasa birbirine, birisi şurada, birisi şurada ayrılırken zaten ayrı, hiç ses çıkarmaz. İki kağıt birbirinden ayrı olsa, birisi şurada, birisi şurada, onlar birbirinden biraz daha uzaklaştırsanız hiç ses çıkarmaz. Hazreti Adem cenneti hiç tanımasaydı, hiç görmeseydi, şimdi bizim halimizde olsaydı hiç ses çıkarmazdı cennetten ayrılırken değil mi? Su yatağında hiç akmasaydı, bir yerde dursaydı, hiç ses çıkarmazdı. İşte Müslümanlar da birbirinden zaten ayrıysa ayrıldıkları zaman ses çıkarmayacaklar demektir. Mesela hastaki adam ölür de benim haberim bile olmaz. Hiç üzülmem, ses çıkarmam. Niye ayrıyım ben de da Eğer biz cemaat olarak birbirimizden ayrıysa, kucaklaşmıyorsak, kaynaşmıyorsak, birbirimizle bütünleşmemişsek zaten ayrıyız demektir. Sesler de çıkarmayacağız demektir. Yine Allah'ın Resulü buyururlar ki وَلَا يَبِعْبَظُكُمْ عَلَى بَيْعِبَظٍ Birbirinizin alışverişini bozmayın. Birbirinizin pazarlığı üstüne pazarlık yapmayın. Bitmek üzere olan iki Müslümanın pazarlığını bozmayın. Bu da birkaç şekilde olur. Mesela bir kardeşimiz bir Müslümanın kızını istemeye gider ona kesin olur ya da olmaz diye söz verilip iş bitmeden ikinci bir Müslüman aynı kızı iste, istemeye gidemez. Yani bir Müslümanın pazarlığının üstüne öteki Müslümanın pazarlık yapması caiz değildir. Mesela iki Müslüman el ele tutuşmuşlar pazarlık yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar, pazarlık bitmek üzere. Demin de azettim gibi bir üçüncü şahıs geliyor satıcıya soruyor ki kaça satıyorsun şu kadar ya benden şu kadar diyor. Ya da alıcıya soruyor ki kaç arıyorsun şu kadar. Ya bende şu kadar diyor. Gel benden bunu al. İşte bitmek üzere olan iki Müslümanın pazarlığını bozmak haramdır. Bir de açık artırım var. Bizim ülkemizde yaygın. Açık artırımla mal satılır. Mesela diyelim ki ben bir malı pazarlıyorum. Harc ediyorum malı şu kardeşimiz diyor ki benden 100 lira, bu kardeşimiz benden 200 lira, o diyor 300 lira, belki 400 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira ve ben satmak üzereyim. Satıyorum, satıyorum, 5000 liraya satıyorum, satıyorum derken bir başka şahıs çıkıyor, benden 5500 lira diyor. Nedir bu şimdi? Acaba bitmek üzere olan bir Müslümanın pazarlığını ya da alışverişini bozmak değil mi? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam son derece açık bir biçimde وَلَا Ala عَلَى بَيْعِبَعْضٍ buyurur. Birinizin pazarlığı üstüne pazarlık yapmayın ya da bitmemiş, bitmek üzere olan Müslümanın alışverişini, pazarlığını bozmayın. Sonra şöyle diyor Allah'ın Resulü وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اخوانا. Öyleyse ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte çare budur. Kardeş olmak, çare. Kardeş olduk mu her şey bitmiş demektir. Birbirimize kardeş gözüyle baktık mı her şey bitmiş demektir. Neden? Çünkü kardeş olduğumuz zaman hiçbir zaman arkadaşlar şu kelepir malı ondan önce ben alayım. Şu malı ondan önce ben kapayım. Şurayı ben kazanayım demeyeceğiz. Değil mi? Kardeş olduğumuz zaman. Diyeceğiz ki aman kardeşim kazansın. Kardeşime gitsin. Kardeşim alsın. Şu ucuz malı kardeşim alsın. Şu ucuz arsayı kardeşim alsın diyeceğiz. İşte çare bu. Allah'ın Resulü diyor ki: "وكونوا عباد الله إخوانا" Ey Allah'ın kulları, öyleyse Müslüman olun, kardeş olun. El-müslimü akul müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dilinde Müslüman tarifinin damgası budur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve bu kardeşliğin gereği olarak işte şunlar yapılmalıdır. Neymiş onlar bakın? "Lâ yazbimuhu" Müslüman, Müslüman'ın kardeşi olduğuna göre ona zulmetmez. Arkadaşlar, sulamayı zamanında yapmayan kişiye Araplar zalem tessika eder. Sulamaya zulmettim. Zamanında tarlayı sulamayan kişiye Arap zalem tessika eder. Sulamaya zulmettim. Kazılmaması gereken bir yeri kazan kişiye Araplar yine zalem tel arza der. Arza zulmettim. Kazılmaması gereken yeri kazdın manasına arza zulmettim Demek ki zulüm bir şeyi yerli yerinde yapmamak, yerli yerine foymamak, yerli yerinde kullanmamak demektir. Zamanında ağacı budamayan kişi ağaca zulmetmiş demektir. Zamanında çocuklarını budamayan kişi, çocuklarındaki İslam dışı bir takım davranışları budamayan, çocuklarını tehdit etmeyen kişi çocuklarına zulmediyor demektir. Kızını tokatlaması gereken yerde tokatlamayan baba... ...ya da tokatlamaması gereken yerde tokatlayan baba... ...işte bu adaletin zıttıdır... ...çocuğuna zulmetmiş demektir. <gülüyor> Rejmedilmesi gereken... ...kişinin, zaninin rejmedilmemesi... ...bu zulümdür. Adaletin zıttıdır. Zinaçar mutlaka rejmedilmeli. Eli kesilmesi gereken hırsızın elinin kesilmemesi... ...zulümdür. Öldürülmesi gereken insanın öldürülmemesi... ...öldürülmemesi gereken insanın öldürülmesi... Bu da zulümdür. Hapiste kalması gereken insanın salı verilmesi, hapiste olmaması gereken insanın hapiste tutulması zulümdür. Bir alması gereken mirasçının iki alması, iki alması gereken mirasçının bir alması, bu da adaletin zıttıdır ve zulümdür. Ahiret günü aşağıdan hor hakir mahluklar olarak cehenneme atması gereken kafirin cennete gitmesi, cennete uçması gereken hükmanın da cehenneme atması, bu da zulümdür. Adaletin zıttıdır. Öyleyse zulüm bir şey yerli yerinde yapmamak, yerli yerinde kullanmamak demektir. Bir taşı meyhanenin yapımında kullandığınız zaman bu taşa zulümdür, taşa zulmetiniz demektir. Ekmek kesilmesi gereken bıçakla ekmek kesmeyip de insan kesmeye kalktığınız zaman bu bıçağa zulümdür. Aynen bunun gibi kişinin parasını harcanılmaması gereken yerde harcaması zulümdür, malına karşı zulümdür. Evini, arabasını kullanılmaması gereken yerde kullanması, elini, ayağını, gözünü, kulağını kullanılmaması gereken yerde kişinin kullanması zulümdür. Eğer gözümü ben, arkadaşlar, Rabbinin kullanma dediği yerde, sahibinin kullanma dediği yerde kullanıyorsam, bu göze zulümdür. Aynı zamanda ben bu hareketimle gözümün zulmünü gerçekleştirdiğim gibi gözümün zikrini engelledim demektir. Eşyaların zikri, azaların zikri Allah onları ne için yarattıysa o istikamette kullanmaktır. Ben kulağını yaratılış kayesinin dışında kullandığım zaman hem kulağa zulümdür bu hem de kulağın zikrini engelledim demektir. Kulağın zikrine mani oldum demektir. Demek ki zulüm bir şeyi yerli yerinde kullanmamak, yerli yerine koymamaktır. Adalette her şeyi yerli yerine koymak imiş şu evin içine bir televizyon getirsek bu televizyonun yeri neresidir bu evin içinde? Nereye koymak zorundayız? Olmaması gereken televizyonun evde olması zulümdür. Geçen bir kardeşime sordum. Kur'an nerede olmalı dedim. Önce oradan başladım. Dedi ki efendim Kur'an dediği şöyle yüksek bir yerde olmalı. Peki televizyon nerede olmalı dedim. Hocam dedi televizyon gözü fazla almaması için, çoluğa çocuğa fazla zarar vermemesi için şöyle ortada olması lazım. Yüksekte olursa insanın başı arkaya doğru gider, alçakta olursa işte şöyle yapar böyle yapar, peki dedim, rakı nerede olmalıdır dedim, durdu bir rakı olur mu dedi, ya televizyon da olmaz öyleyse dedim, işte olmaması gereken yerde bir şeyin olması da zulümdür, yerini aramayacağız onun hani her şey yerli yerine koymak dedik ya adalete, onun yerini aramayacağız arkadaşlar Müslüman, Müslümana zulmetmez diyor Allah'ın Resulü La yazlimu. Müslüman Müslümana zulümden kaçınmalıdır Peki Müslüman, Müslümana nasıl zulmeder? Müslüman, Müslümanın komşusu olabilir. Komşu olarak Müslüman, Müslüman kardeşine Müslümanlığı icra ettiriyorsa, vazifesini yapmış demektir. Eğer komşuluk hakkını icra etmiyorsa Müslüman komşusuna, zulmediyor demektir. Mesela komşusunun kızı başı açık sokağa çıkmış, belki komşu da onu men etme, düzeltme adına gecesini, gündüzünü kaybedecek biçimde bir çalışmanın içine girmiyorsa komşusuna zulmediyor demektir. Komşusunun o haline göz yuman Müslüman, komşusuna zulmediyor demektir. Müslüman, Müslüman'ın ortağı olabilir, arkadaşı olabilir. Eğer ortağı namaz kılmıyorsa, içki içiyor, zina ediyorsa, İslam dışı bir hayatın içindeyse, onun bu halini düzeltme adına, bir gayretin içine girmiyorsa ortağı, onun o haline göz yumuyorsa, kayıtsız kalıyorsa, ortağına diyor demektir. Kardeşine diyor demektir. Müslüman, Müslüman'ın amiri olabilir. Amir olan Müslüman, memurlarından, mahiyetinde çalıştığı zıtlarından, işçilerinden İslam'ı icra etmelerini isteyecektir. İşine zarar gelse dahi, dikkatliyorum, işine zarar gelse dahi mahiyetindekilerin Müslümanlaşmasını sağlayacaktır. Yardımcı olacaktır. Köstek olmak, engel olmak şöyle dursun, onların İslam dışı hayatıyla kayıtsız kalmak bile Müslüman'ın hatırından dahi geçiremeyeceği bir husustur. Müslüman, Müslüman'ın hocası olabilir, talebesi olabilir, müşterisi, satıcısı, hizmetçisi, temizlikçisi olabilir. Müslüman onlardan Allah ve Rasulün istediği davranışı bekleyecek ve kendisi de onlara Allah ve Rasulünün istediği biçimde davranacak. Onlara Allah ve Peygamberin istediği biçimde davranmayan kişi onlara zulmediyor demektir. Çocuğu televizyon isteyen bir baba, çocuğunun ayağını kahveden kesebilme adına, barı, paryonu, diskoteyi evinin içine taşıma adına bir televizyon getirip evine koymuşsa, bilesiniz ki bu baba çocuğuna zulmediyor demektir. Hanımı piraja gitmek isteyen bir koca, hanımının bu arzusunu yerine getiriyor, gerçekleştiriyorsa, bilesiniz ki bu koca hanımına zulmediyor demektir. Anası lüks bir hayat isteyen bir evlat, anasının o lüks hayat arzusunu gerçekleştiriyorsa, anasına zulmediyor demektir. Babası evde kalmasını isteyen, aman dışarı çıkma, hizmet adına da olsa, din adına da olsa ileri gitme, kendini tehlikeye atma diyen bir babanın evladı, babanın bu arzusunu yerine getiriyorsa, evden dışarı çıkmıyorsa, İslami bir takım çalışmalara girmiyorsa, bu evlat babasına zulmediyor demektir. Bir de çevresinde kendisini dinlemeye gelmiş cemaata, onların muhtaç olduğu İslam'ı anlatmayarak, onları bir takım hikayelerle oyalayan hoca da, ...onlara zulm ediyor demektir. Neden? Çünkü gelmiş teslim olmuşlar. İşte karşımdasınız. Gelmiş teslim olmuşlar. Eğer ben size... ...sizin muhtaç olduğumuz şeyi anlatmazsam... ...ben size zulm ediyorum demektir. Bir de... çevresinde zulüm varsa... ...bu zulmü kaldırma adına bir Müslüman... ...bir gayretin içine girmiyorsa... ...zulme rıza göstermişse... ...zulmü sineye çekmişse... ...zulüm karşısında boyun bükük bel kırmışsa... ...o da zalimdir. Hz. Ali Efendimiz diyor ki, zulmün iki ögesi vardır. Birisi zalim, diğeri mazlum. Zalim de zalimdir, mazlum da zalimdir. Niye? Çünkü zalim zulmettiği için zalimdir, mazlum da zulmetse çıkarmadığı için zalimdir. İkisi de zalim olmuştur diyor. Anladınız değil mi? Bir yerde zulüm varsa, arkadaşlar, mazlum var diye vardır. Bir yerde zalim ayaktaysa, mazlum var diye ayaktadır. Eğer mazlum olmasa orada zalim olamaz. Zulme boyun bütmüş bir grup insan olmasa orada zalim ayakta duramaz. Tarihin her devrinde zalimi ayakta tutan mazlumdur. Mazlum boyun bütmüştür, bel kırmıştır. Zulmü sineye çekmiştir, zulmü kabullenmiştir. Halbuki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelimesinde kerimesinde bakın ne buyuruyor. La tazlimune ve la tuzlamun. Müslümanlar ne zulmederler ne de zulme razı olurlar zulmetmeyeceksiniz ama zulmü de vesileye çekmeyeceksiniz. Kendini zulmetmeyeceksiniz ama çevrenizde bulunduğunuz ülkede zulüm varsa ona da karşı duracaksınız. Zulmü def etme adına ittifak edip cemaatleşip Allah'ın tevkik ve inayetiyle zulmü yok etmeye çalışacaksınız. Bakın, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i Kerim okuyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ ظَالِم۪ي Allah buyuruyor. ki bizim meleklerimiz nefislerine zulmetmiş kullarımızın canlarını almaya geldiği zaman bakın nefislerine zulmetmiş yani zulmüsü niye çekmiş zulme eyvallah demiş zulmü kaldırma adına gecesini gündüzüne katarak bir çalışmanın içine girmemiş kullarımızın canlarını almaya meleklerimiz geldiği zaman galu derler ki melekler kuntum, bu haliniz nedir yahu bu ne biçim hayat be bu haliniz nedir nedir bu hayatınız Deince onlar diyecek ki, Kâlû, kunna fil art. Ey Allah'ın melekleri, viziklameyin. Biz zayıftık, biz mustadafdık, gücümüz yoktu, takatımız yoktu. Zulmü defetmeye, iktidarımız yoktu. O zaman Allah'ın melekleri diyecek ki, Kâlû, elem takun ardullâhi wasiyyaten, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ha hiç eğer bulunduğunuz yerde İslam'ı yaşamanıza imkan vermedilerse, Allah'ın kitabı peygamberi sünneti istikametinde bir hayatı tanzime imkan vermedilerse ağaç değildiniz ya, orada rızkınız kesilince kuruyup kalacak. Başka bir yere gidemez ağaç, orada kalır. Siz insandınız. Bari hicret etseydiniz. Allah'ın dinini yaşama imkanı bulsaydınız. Adam bir iş yerinde çalışıyor. Ağası diyor ki namaz kılmayacaksın. Boyununu kösmüş, orada çalışıyor. Ya orada durmak zorunda değilsin ki sen? Başka bir yerde iş yeri ara, hicret et. Demek ki zulmü sineğe çekmiş kişi de zalimdir. Sonra Allah'ın Resulü buyurur ki وَلَا يَحْظُلُهُ Bir de Müslüman, Müslüman'ı kendi haline terk etmez. Müslüman, Müslüman kardeşini kendi haline terk etmez. Hele hele o Müslüman kardeşi yardıma muhtaç ise hiç terk etmez. Arkadaşlar biz biliyoruz ki Müslümanlar birbirleri için bir yapının temel taşlarıdır bir vücutun azaları gibidir. Nasıl ki bir binanın tuğlalarından bir kısmı dökülüp giderken, yıkılıp giderken öbürleri, onlar düşerse düşsün, biz olduğumuz yerde kalırız diyemiyorsa, nasıl ki insanın azalarından birisi ağrırken bir gece, öteki azalar o ağrısı ağrısın, biz uyuruz, rahat ederiz, istirahatımıza bakarız diyemiyorsa, bir Müslüman da bir Müslümanı kendi başına terk edemez. Hele hele yardıma muhtaç iken onu kendi haline terk edemez. Bakın Allah Resulü başka bir hadislerinde ne buyuruyor? Mellâ yehtemme bi umûri'l-müslimîn feles minhum. Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen onlardan değildir. Dikkat ediyorum. İster Afganistan'da, ister Eritre'de, ister Moro'da, ister Filipinler'de fark etmez. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların derdiyle dertlenmeyen, onların problemlerini kendisine problem edinmeyen kişi onlardan değildir diyor Allah'ın Resulü. E Oturmuşuz evimize, şöyle koltuğumuza yaslanmışız, elimizde kahvemiz, çayımız, karşıda video kasedi, Afganistan filmini seyrediyoruz, mücahitlerin savaşını seyrediyoruz oturduğumuz yerden, ondan sonra da işte ya Rabbi yardım et diyoruz ya da Afgan mücahitlerinin muvaffakiyeti adına bir birkaç cümle söylüyoruz. Acaba hadiste bizden beklenen bu mudur? Yani biz bu davranışımızla sadece bu hareketimizle onların yanında mıyız? Yoksa onları kendi başına terk etmiş miyiz? Vallahi ben vazgeçtim Afganistan'dakilerden, Moro'dakinden, Filipinler'dekinden de biz kendi mahallemizdeki, kendi dükkanımızdaki, kendi semtimizdeki kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize bile ay kadar, yıldız kadar, güneş kadar uzarız. Ama Allah'ın Resulü diyor ki, Müslüman, Müslümanı kendi başına terk etmez. Ben söyleyeyim, siz dinleyin. Sonra diyor ki Allah'ın Resulü, وَلَا يَكْلِبُهُ Müslüman, Müslüman kardeşine asla yalan söylemez. Bakın, Müslüman zaten yalan söylemez de, bir de Müslüman kardeşine hiç yalan söylemez. Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söyleyip onu aldatması, aklı selimin kabul edeceği bir şey değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar, bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine yalan söyleyip aldatması demek, aslında kendi kendini aldatması demektir. Neden? Çünkü hadiste gördük ki bir Müslüman diğer Müslümanlar için bir vücutun azaları diye, benim şu elimi aldatma mümkün değil, bu elim benimdir, benim bu gözümü yalan söyleyip aldatma mümkün değil, bu göz benimdir. Eğer Müslümanlar birbirlerine kardeş gözüyle bakabiliyorsa o zaman karşısındaki bir muhatabına, Müslüman bir muhatabına yalan söyleyip onu aldatması demek aslında Müslümanın kendi kendini aldatması demektir. Ve kişinin en zor aldatacağı, yalan söyleyeceği kişi de kendisidir. Bakın, çok süper bir katil. Bir cinayet işlemiş. mahkemen nuzuna çıkmış. Çok zeki bir adam. Öyle deliller ileri sürmüş ki mahkeme heyetini ikna etmiş. Onlar demişler ki bu adam masumdur. Berat etmiş. Adam çıkmış, gidiyor. Herkesi aldattı ama kendini aldatamadı. Biliyor ki kendisi katil. Şöyle gitmiş, 100-200 metre gitmiş, bir köprünün üstünde güm aşağı kendisine atı vermiş. Niye? Herkesi aldattı ama kendisini aldatamadı bir türlü. Fatihliya biliyor bunu. İşte bir Müslümanın Müslüman kardeşine yalan söyleyip aldatması demek, aslında kendi kendine yalan söyleyip aldatması demektir. E ne için söyleyecek yalanı? Eğer bir dünya menfaatı için söyleyecekse zaten bu düşünlemez Eğer bir ahiret menfaatı için kardeşini aldatacaksa zaten yalanın günahı o menfaatı siler süpürür. O halde arkadaşlar Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söyleyemez. Sonra, وَلَا ruhu. Bir de Müslüman, Müslüman kardeşini küçük görüp ona hakaret edemez. Ona hor gözle bakamaz. Müslüman, Müslüman kardeşini küçük göremez, ona hakaret edemez, ona hor gözle bakamaz. Neden? Bunun ilk ve en büyük sebebi Müslüman'ın iman taşımasıdır taşıdığı iman sebebiyle Müslüman muhteremdir. Metfü sene layıktır. Arkadaşlar, en zayıf Müslüman düşünün. Yani imanı en zayıf adamı şuraya getirin. Yeryüzünde en zayıf iman sahibi adamı şuraya getirin. İnanın o adamın Allah katında dünyanın on misli daha kıymeti fazladır. Anladınız mı? Dünyanın en zayıf Müslümanı şuraya getirin. İmanı en zayıf kişiyi getirin. İnanın sayı hadisten öğreniyoruz peygamberimizin o Müslümanın Allah katındaki değeri şu anda içinde yaşadığınız, üstünde gezdiğiniz dünyanızın tam on mislidir. İman taşıyor ya çünkü. Zayıf da olsa bir iman var. Bakın, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam sayı hadislerinde şöyle buyuruyor. Herkes cennete girmiş. Hazreti Adem'den bu tarafa milyarlarca, trillerlarca insan, herkes imanına göre cennete girmiş. En son, cennete en son girecek adam cennetin kapısının ağzına gelmiş. İmanı en zayıf adam. Çünkü cennete en son girecek adam. Allah buyuracak ki, buyur kulum, hoş geldin cennetime. Safalar getirdim. Buyur, gözünün gördüğü, gönlünün beğendiği yer senindir. Kul şaşıracak, ya Rabbi benimle aray mı ediyorsun? Herkes önceden girdi, makamını yerine kaptı. Ben en son geliyorum. Nasıl olur gözümün gördüğü, gönlümün beğendiği yer benim olsun? Allah buyuracak ki, ey kulum, sana bir teklifim var dünyada tanıdığın en büyük devlet reisinin mülkü kadar, arazisi kadar bir araziye o arazideki yaşayan insan kadar erkek ve kadın hizmetçi nüfusa razı mısın sen? kul bunu duyunca şaşıracak. Osmanlı'nın mülkünü düşünün ya. Afrika'ya kadar Osmanlı'nındı. Bu tarafta Yemen'e kadar Osmanlı'nındı. kul bunu duyunca, duyunca şaşıracak, secdeye kapanacak. Razı billahi ya Rabbi. Razı oldum ya Rabbi. Allah diyecek ki bir misli daha. Razı oldum ya Rabbi. Bir misli daha. Razı oldum ya Rabbi. Bir misli daha. Beş defa tekrar buyuruyor Allah'ın Resulü. Buhari ve Müslim'de hadis açın okuyun. Ben adımdan şüphe ederim, Resul şu hadisinden şüphe etmem. Yani cennete en son girecek adam, imanı en zayıf adama Allah dünyanın on misli bir makam veriyor. Yani imanı en zayıf kişi dahi şu andaki dünyanın on misli daha kıymetlidir Allah'ın gözünde. Öyleyse Müslüman, Müslüman'ı küçük göremez yahu. Eğer kusurları varsa kendi kusurumuz bileceğiz. Hani bir vücutun azalarıydık. Şu elimde bir kabahat görsem ben, bu kusur benim kusurum değil mi? Bu gözümdeki bir kusur benim kusurum değil mi? Hani biz bir vücutun azalarıydık ya. Allah Resulü öyle anlatıyordu. Karşımızdaki Müslümanlar bir kusur gördüysek, o kusurundan dolayı onu küçük görüyorsak, bilelim ki o kusur bizim kusurumuz ya. En azından düzeltelim onu. Değil mi? Yapılacak şey budur. Bakın Allah Resulü üstüne basa basa bu noktayı anlatmak için şöyle buyurdu. At At At göksünü işaret etti kalbini işaret etti Allah'ın Resulü buyurdu ki takva buradadır takva buradadır takva buradadır. bunun manası şudur o halde Müslümanın üstünlüğü ya da alçaklığı burayla ilgilidir kalpe ilgilidir bir Müslümanı küçük gören kişiyi kalpten haber verme sahtekarlığına girmiştir bilmiyoruz ki kalbi yardık mı kalbi kim alçak kim üstün bilmiyoruz ki bunu Bakın Allah Resulü bu hususa dikkat çekmek için takvaha buna buyurdu. Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Sonra buyurdu ki min رِعِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ muslim Müslümana günah olarak yeter. Ne? Müslüman kardeşini küçük görmesi. Bir Müslüman kardeşini küçük görmesi bir Müslüman kardeşine hor bakması, onu alçak görmesi, onunla istihza edip alay etmeye kalkması, Müslümana suç olarak, vebal olarak, günah olarak, isyan olarak yeter diyor Allah'ın Resulü. Bütün bunları dinledik, Müslümanlığın gereği bütün bunları yapmak zorunda olduğumuzu, Allah'ın Resulü açık açık bize anlattığı, biz belki şu noktaya gitmiş olabiliriz. Madem ki kardeşiz, o halde her şeyimiz beraberdir. Komünizmde olduğu gibi çok yanlıştır. Belki o noktaya gittik. Her şeyimiz beraberdir. Kucaklaşıp kaynaşmak zorundayız. Mesela madem ki kardeşiz, o halde Müslümanın malını alabilirim, Dükkana girerim, alışveriş yaparım, parayı ödemeden çeker giderim. Madem ki kardeşiz ya da madem ki kardeşiz, onun karısı benim karım, benim karım onun karısı. İstediğim zaman onun ırzından, namusundan, karısından istifade ederim. Ya da Madem ki kardeşiz, işte tırnağımı kestiğim gibi onun da başını ezip öldürebilirim, kanını akıtabilirim. Kardeşiz ya, geliştirilmiş şirk mantığı, komünizm mantığı, işte buna gitmeyesiniz diye Allah'ın Resulü hadislerinin sonunda şöyle buyuruyor. Kullul müslim alel müslim haramun demuhu ve maluhu ve arzuhu. Her şeyiniz beraber ama, her şeyiniz beraber ama kardeşsiniz ama, birsiniz berabersiniz ama. Müslümanın Müslümana kanı haramdır. Kanını akıtamazsınız. Müslümanın Müslümana malı haramdır. Malını yiyemezsiniz, razı olmadığı müddetçe. Müslümanın Müslümana ırzı, namusu, iffeti haramdır. Karısı, kızı haramdır. Ona dokunamazsınız. Onun hürmetini ihlal edip bozamazsınız. İşte arkadaşlar, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini size intikal ettirdim. İnşallah yarın uygulama adına tatbikat sahasına koyma adına eksikliklerimizi kusurlarımızı giderme adına hadisi dinledik, mesuliyetimiz arttı, duyduk dinledik mesuliyetimiz arttı. Bu duyduğumuz şeylerle amel etmek zorundayız. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tarif ettiği biçimde güzel bir Müslümanlık yaşayıp Rabbimiz Cellevara Hazretlerinin cennetini kazanmak zorundayız. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi. Rızasından ayırmasın. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i şu anlattığım emirler istikametinde bir hayat tanzim etmek suretiyle rızasını kazanmış kullarının cümlesine ilhak eylesin. Subhan Rabbi Rabbi'l Azze ve alel ve Rabbi'l